Çocuk Bahçesi Küçük Dostlar 8. Bölüm Yazan Sesil Obri Radyoya uygulayan Vedat Yazıcı Yöneten Yalın Tolga Efekt Mehmet Turgut Oynayan sanatçılar Anlatan Can Gürzam Filip Nezih Alataş Diogo Semih Sergen Perpetua Macide Tanır Carlito Sungun Babacan Petro Mehmet Ali Erbil Birinci adam Kazım Akşar... ...ikinci adam Muammer Çıpa... ...Rosa Gülseren Morgan. Ailesiyle birlikte çiftlikte yaşayan Carlito... ...sevgili atı Poli'yi izleyerek beyaz evekiler. Burada deniz kazası geçiren çiftlik sahibinin oğlu... ...Filip'le karşılaşır. Ondan izlendiğini tehlikede olduğunu öğrenir. Carlito ve arkadaşları... Gözetimler altına alarak Filip'i korumaya başlarlar. Çiftliğe yeni gelen iki adam Filip'in peşine düşerek ondan ak amberin yerini öğrenmek isterler. Filip'in amcası Don Diego çiftliğe çağrılır. O da ak amberin yerini öğrenmek için Filip'i sorguya çeker. Bu sorgulara dayanamayan Filip, Poli ile beyaz evden kaçar. Çocuklar Filip'i balıkçı köyündeki bir eve saklarlar. Caleto durumu çiftliktekilere duyurur. Filip hastalanır. Bilinmeyen bir kişi Poli ile ilaç gönderir. İlaçların içinden bir de mektup çıkar. Bir dost imzasını taşıyan bu mektupta ilaçların ne zaman kullanılacağı da yazılıdır. Çocuklar kısa bir duraklamadan sonra Filip'e ilacı içirirler. Bir süre sonra Filip iyileşir. Çocukların uykuda olmasından yararlanan Filip bir öğle vakti poliyle gezintiye çıkar. İki adam Filip'i görürler. İzleyip yakalayacakları sırada bilinmeyen kişi onu kurtarır. Bunu mektup bırakarak çocuklara da duyurur. Kalito yakalanan iki adamı çiftlikte babasına teslim etmeye karar verir. İki adamı babama teslim ettim. Onları ahırların yanındaki aralığa kapattı. Bu çok iyi olmuş. Yüzbaşı Fernando gelinceye kadar orada tutmayı düşünüyor. Ne yazık ki Don Diego serbestçe dolaşıyor. Evet. Evet. ...bu yetmiyormuş gibi babam onun kaprislerine de boyun eğmek zorunda kalıyor. Babam hırpalayıp duruyor. Adamların yakalandıklarından Don Diogo'nun haberi yok değil mi? Yok. Babam Don Diogo gelmeden adamları kapattı. İşin kötüsü Filip'in babasının atı Sardoal kayboldu. Desene Don Diogo iyice öfkelendi. Öfkesini babamdan çıkarmaya çalışıyorum. Ha, babama bilinmeyen adlıdan da söz ettim. Sonra ne oldu? Filip'in bilinmeyen adlıyı tanıyıp tanımadığını sordu. Tanımadığını söyledim. Sonra ne oldu biliyor musun? Nereden bileyim? Demek ki Filip belleğini gerçekten yitirmiş dedi. Filibin o atlıyı mutlaka tanıması gerekiyormuş gibi. Heh, e, baksana ne göstereceğim Kalito? E, neymiş o? Bir kolye. Bilinmeyen atlının Filip'i armağanı. Nerede buldunuz bunu? Dönüşte yatağın üstünde bulduk. İnanılmaz bir şey bu. O her zaman çevremizde dolanıp duruyor biz onu görmüyoruz. Görüyoruz ama uzaktan. Ama Filip'e yakından görünüyor. İyice sıkıştık. İşin kötüsü yarın dedem dönecek. Yarın deden geliyor öbür günde yüzbaşı Fernando gelecekmiş Filip'i gizlemek için başka bir yer bulmalı Dedenden onu iki gün daha saklamasını istesek Bak buna çok sevinir Filip'e de iyi bakardı Yalnız evet ne var? Deden biraz gevezedir dünyada sır saklayamaz Bu çok kötü işte Aa, Bak bir başka yol daha var Neymiş? Kıyıya bağlı içinde oynadığımız bir balıkçı sandalı var Köyün oldukça uzağında Üstü tenteyle örtülü Filip için bulunmaz bir yer olacağını sanıyorum Başka çaremiz yok galiba Hemen Filip'i uyandıralım bu geceden tezi yok doğru sandala. Hadi Filip ver elini. Ne duruyorsun yeni evin burası. Ee, peki poli ne olacak? Poli de seninle kalacak ama sandalda değil. Kıyıda. Yüzbaşı gelinceye kadar sözümüzü dinlemek zorundasın. Perpetua halada Zeka amcada düşüncemizi kabul ettiler Herhangi bir şey işitirsen ya da görürsen bizi uyandır Günaydın Filip Gecen nasıl geçti? Fena değil ama Poli'nin sandal evimize girmesini isterdi <gülüyor> O da neden? Eğer hoşuna giderse bizimle uyurdu Ne inatçı çocuksun Filip Aklından çıkar bunu Poli sandala binemez anlıyor musun? Hadi Kalito geç kalıyorsun Aa, Doğru hemen köye gitmeliyim Çocuklarda yeni haberler vardır Ben de kıyıya çıkıp Poli ile ilgileneyim Hoşçakalın çocuklar Güle güle Kalito güle güle. Pedro Korsanlık oynayalım mı seninle? Nasıl bir oyun bu? Poli de bize katılacak Anlamadım Sen kıyıya çıkacaksın Oradan bordo bordo diye bağıracaksın Sonra Poli ile birlikte sandala atlamaya çalışacaksın eğer bunu başarırsan kazanırsın Ömür çocuksun Filip Hiç polis sandalı atlayabilir mi Atlasa bile sandal batar Hadi var mısın Biliyorum canın sıkılıyor oynamak istiyorsun Ama bu oyun tehlikeli Sandalı da batırırsak nerede barındırır seni Bir denesek ne çıkar ha Ne olur Pedro Poli böyle bir oyuna dünyada yanaşmaz Ben kıyıya çıkıyorum Poli'yi biraz dolaştıracağım Pekala dediğin gibi olsun Ama fazla uzaklaşmayın Korkma buralardayım hey, Bu da ne Sandalı bağlayan ip çözülmüş. Kıyıdan uzaklaşıyorum. İmdat Poli! İmdat! Pedro, sandal uzaklaşıyor! Kurtarın beni! İmdat! Bayan Filip, sakın korkma! Arkadaşları çağırmaya Sakın korkma! Suya düşmemeye çalış! Çözüldükten sonra kıyıdan uzaklaşmaya başladık. Sonra bir baktım ki sandal su alıyor. Ne yapacağımı şaşırdım inanın. Bu olabilirdim. Ama bir süre sonra bilinmeyen atlı geldi. Sandala kadar yüzdü. Sandalı çekerek beni kıyıya getirdi. Sonra da beni kuruladı. Ceketini verdi. Sandalın suyunu boşalttı ve gitti. Bu bilinmeyen atlı seni üçüncü kez kurtarıyor. Biz her seferinde geç kalıyoruz. Sarduola binmişti. Ah, Bilseniz o kadar güzeldi ki. Bu benim tanıdığım Sarduaz ise yörenin en güzel atıdır. Yalnız Don Vasco'nun ölümünden sonra kimseyi sırtına bindirmiyordu. Ben onu bunu bilmem. Bilinmeyen atlı onu istediği gibi yönetiyor. Hey çocuklar! Sandalın köşesine sıkıştırılmış bir mesaj var. Ah, bilinmeyen atlı bırakmış olmalı. Okusana Petro. Oldu. Çocuklar, Philip'i alıp Santarem'e gidin. Büyük boğa güreşi yarın yapılacak. Orada bulunmanızı istiyorum. Don Vasco'nun eski evini sorup bulun. Geceyi orada geçireceksiniz Sabahleyin ile birlikte güreş alanına gelin Filip'in büyük güreşi izlemesi gerek Hiçbir şeyden korkmayın Ben sizi gözetliyorum İmza dostunuz Bu iş gitgide olağanüstü bir durum alıyor Eee ne yapıyoruz gidiyor muyuz Elbette ama önce yemek yiyelim Sonra da ben gidip perpetua alaya haber vereyim O bilinmeyen atlıya fazla güveniyorsunuz gibi geliyor bana. Ama babam ona güvenmemiz gerektiğini söylüyor. E, bilinmeyen atlı neden santarem güreşlerini Filip'i e izlettirmek istiyor acaba? Bilmiyorum ama Perpetua hala bu mutlaka Filip'in iyiliği içindir. Ha. Ha. Kim acaba? Kalito sen arka kapıdan git. Belki karşılaşmaman gereken biridir. Hı hı. Yolun açık olsun Filip'e iyi bakın. Hoşça kal Perpetua hala merak etme sen. Geliyorum Geliyorum Aa, Siz mi Don donki oku? Hemen bana bir valiz hazırla Birkaç günlüğüne santaremye gitmek istiyorum ne, ne zaman gidiyorsunuz? Bu akşam Yarın başlayacak boğa güreşlerini izleyeceğim Zeka çiftliğinin en güzel boğalarını oraya götürdüm Bilmiyorum Güzel güreşler olacağı benziyor Dünyada hiçbir şey uğruna bunu kaçırmak istemem. Ama Don Diego ya Filip ne olacak? Serpetua sen yok musun sen? Yeğenimle fazla ilgilendiğim zaman ...sızlanıyordum. İlgimi azaltınca yine sızlanıyorsun. Hadi bakalım valizimi hazırla. Yarım saate kadar hazır olsun. Peki Don Diego. <Gülüyor> Geldin Perpetua abla Seni hangi rüzgar attı Kötü bir rüzgar Rosa hem de çok kötü Don Diogo bugün bu akşam Santalem'e e gidecek Büyük boğa güreşlerini izlemek istiyormuş Gerçekten kötü Filip ee, de çocuklarla birlikte orada olacak Galito'nun dediğine göre şimdi yolda Olmaları gerek Atlı birisi çocuklara kolayca yetişir Biliyorsun çiftlikte bir tek erkek kalmadı Hepsi bu sabah boğalarla atları Kente götürmek için gittiler Herhalde ahırlarda bir at kalmıştır ...Filip'in hayatı söz konusu olunca at sırtında oturmasını da bilirim. İşimizi görecek bir at var. A, belki bir arabada bulurum. Don Vasco'nun eski evine kadar bizi götürsün yeter. Çocuklara yolda yetişemezsek oraya kadar gideriz. Yan tarafta kapalı o iki adam ne olacak? Canları cehenneme. <gülüyor> Olur mu? Zeka onlara göz kulak olmamı tembih etti. Kapı çok sağlam. Sürgüler de dayanıklı. Ne kaygılanıyorsun kaçamazlar. Hadi öyleyse doğru ahıra Araba bulursak daha iyi olur İşte gittiler Artık çiftlikte küçük çocuklarla Yaşlı kadınlardan başka kimse kalmamıştır Demin Perpetuan'ın söylediklerini işittin mi? Sağır değilim ya Eğer Filip bu akşam Don Vasco'nun eski evinde olursa Biz de oradayız Ee, buradan nasıl çıkacağız? Bilmem Duvarlar yüksek Tepede küçücük bir pencere var Bir şeyler yapma sırası sende İlk kez bir işe yarayacaksın Yani Kapıyı mı kırayım he, Çok anlayışlısın <gülüyor> Sen herhalde içeri girerken Demir sürgüyü fark etmedin he? Sende bu güç bu kuvvet varken sürgü mü dayanır Hem sonra akamberi düşün Rahat bir hayat mı istiyorsun Yoksa bu duvarların arasında çürüyüp gitmeye mi eh, Bir deneyelim bakalım Hadi bir daha Bir daha Bravo Koto başardın Herkül gibi adamsın doğrusu Hadi bakalım şimdi de Küçül ve görülmez bir adam olmaya çalış Bize evi gösteren çocuk ne oldu? Bilmem birden kayboldu. Olur şey değil kimseye teşekkür etmeye vakit bulamıyoruz. Annemle babam bu evde oturmuş olmalılar. E, mutlaka ben de burada yaşadım. O sevi hiç tanımıyorum. Hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Petro git bak bakalım bütün pancurlar kapalı mı? Aa, bakın çocuklar elektrik düğmesini de buldum. Aydınlık ne güzel. Pancurların hepsi kapalı. Kalito buraya gelsene Ne var Petro Masayı görüyor musun Beş kişiye yetecek kadar yiyecek var burada Vay canına Bizim için her şey düşünülmüş Bu da nesi Bardağın içinde bir de mektup var Bu evde yalnızsınız Kapıyı sürgüleyin Ne olursa olsun kimseyi açmayın Yemeğinizi yiyin Güzel güzel uyuyun Kim olduğumu yarın öğreneceksiniz İmza dostunuz Öğrenebilecek miyiz acaba? Yarını beklemekten başka çaremiz yok. Hı hı. Eğer yataklar da yemekler kadar güzelse müthiş bir gece geçireceğiz demektir ha? dostlar. Oyunumuzun 8. bölümünü sunduk. Son bölümde buluşmak umuduyla.